Evet merhabalar ee, açık radyoda bir İstanbul kazan Biz Kepçe programında daha beraberiz ben Özlem Altınkaya genel ee, yanımda hocam Murat Güvenç ee, bugün alt yapılardan bahsedeceğiz programımızda ee, daha önceki programda e, köprü ile ilgili Galata Köprüsü ile ilgili e, uzun uzun konuşmuştuk. Ve Sermet Muhtar'ın buradaki çok incelikli anlatımından bahsetmiştik. Ancak altyapıların neden önemli olduğundan çok fazla bahsetmemiştik. Evet. O yüzden köprüye nereden geldik meselesiyle. Ve köprü, ee, köprüden Neden bayrı? köprü Hı. meselesiyle bugün sohbetimize başlayabiliriz belki. Evet yani herhalde 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı. İstanbul'u anlatan bütün eserlerde köprü bir baş kahraman olarak belirir ve köprüsüz bir İstanbul anlatısı da mümkün değildir. Ama İstanbul'daki bu köprü, köprüyü anlamak için İstanbul'un denizle ilişkisini oradan da ondan da önce bu ilişkiyi ...mümkün kılan bütün bir altyapılar sistemini iyice e, çözmek e, gerekir. Şimdi altyapı denildiği zaman e, modernist kent e, kuramı genellikle altyapıyı alt biraz böyle e, bir uzmanlık alanı... ...şehir mühendisliği alanının bir parçası gibi görür. Yani altyapılar şehirde işte e, şehrin yaşam kalitesine... E, ...olumlu etki yaptığı teslim edilir... ...fakat... E, ...altyapı genellikle... E, ...şehir araştırmasında çok... E, önem, ...öne çıkarılan, önem verilen... ...bir e, konu değildir. Yani o yüzden... hocam bence haklılar biraz... Şimdi ...güzel güzel köşklerimiz, yıllarımız... ...varken bize asfalttan... Evet. ...borulardan... Tren e, şeylerden, rıhtımlardan, Hı. tren hatlarından, pompa istasyonlarından, enerji nakil hatlarından, işte telefon hatlarından bahsetmenin ne alemi var yani bunlar? Yani çok eğlenceli. Değil, değil, değil. İşte onun için de genellikle şehir e, şehir hayatı denildiğin zaman bunlar, e, birileri bunlarla ilgilensin. Biz, biz keyfimize bakalım şeklinde bir yaklaşım oluyor ve bunlar kentin genellikle e, önemi e, yeterince anlaşılmamış ve e, hemen hemen ne kadar önemli olduğu ancak bunlardan bir tanesinin e, ortadan kalktığı zaman bizim anladığımız şeyler yani elektrikli veya telefondu veya e, telgraftı ta bugün da kullanılmıyor telefon içinde tele gerek yok ama e, varsayalım ki ee, ...telefonun yani telsiz telefonlarımızın çalışmadığı... ...24 saat çalışmadığını düşünelim. Bugün İstanbul'da hayat neye dönerdi onu bir gün gözümüzün önüne getirelim. Elektrikler kesildiği zaman biliyorsunuz işte bazen şey. kediler... E, ...trafolara girdiği zaman elektrik arızaları oluyor. Neler başımıza geldiğini biliyoruz. Şeyde bizim bizim ülkemizde pek sık yaşlan, yaşanmıyor ama... Gelişmiş batı ülkelerinde yani özellikle mesela Fransa'da e, toplumsal eylem dedikleri, aksiyon e, sosyal dedikleri bazı durumlarda trenlerde çalışanlar işte hak arama nedeniyle greve gidiyorlar. O tren gittikleri sistemi zaman, gittikleri zaman işte bu Avrupa'nın en e, ileri, en dakik, en e, nasıl dilim medeni ülkelerinden bir tanesi olan Fransa'da hayatın neye e, döndüğünü e, tahmin etmek zor değil. Yani bu hızlı trenin çalışmadığı bir Fransa'da bir yerden bir yere gitmek, bir şeye yetişmek, bir şey yapmak hemen hemen e, mümkün değil. O yüzden bütün toplumsal yaşayan bir günde, e, bir anda, e, bir anda müthiş bir e, kaosa giriyor ve trenler çalışmaya başladıktan günler sonra tekrar. E, gündelik, şöyle, hayat. Şey, gündelik hayat tırnak içinde söylüyorum normale dönüyor. Şimdi o yüzden e, bir kenti bir kenti altyapı sistemlerinden bağımsız olarak algılamak, e, anlamak ve değerlendirmek mümkün değil. Kenti, gündelik hayatın vitimlerini. vitimlerini. Ve işte altyapı sistemleri aslında böyle bırakınız e, bizim e, şeyin e, toplum, kentteki Toplumsal yaşamın böyle ikinci bir ögesi olmayı aslında yeni kent kuramı kenti altyapı sistemleri üzerinden oluşan performatif bir oluşum gibi alıyor. Yani altyapılar çalışmadığı zaman bizim kent adına kent dediğimiz toplumsal olgu formasyon oluşmuyor. Yani ortalıkta bir dekor var ama o dekorun önünde o gündelik hayatın. ...şehir araştırmacılarının söylediği tiyatrosu, yani gündelik evet. hayatın performatif şeyi çalışmıyor. Bu nasıl, bu, bu performans nasıl mümkün oluyor? O şöyle mümkün oluyor, çünkü şehir, evet toplumsal ilişkilerin oluşturduğu bir oluşum, şekillendirdiği bir oluşum. Ama toplumsal ilişkiler eğer bir altyapı sistemleri manzumesine... Bağlanmıyorlarsa, onun üzerinden şekillenmiyorlarsa, o zaman şekiller, şehirde bu e, hayat bir anda e, duru veriyor. Evet, yani altyapılar yapılar kurucu yapılar. Kuru kuru. Evet, alt yapılar bizim gözümüz görmese de e, kurucu yapılar. Ve altyapıların nasıl oluşturulduğu, nasıl şekillendiği, şehirle nasıl bağlandığı o şehirdeki toplumsal yaşamın kalitesini bir anda belirleniyor. O yüzden şimdi denizeceksiniz ki ama altyapı denildiği zaman bin çeşit şey var, bin çeşit altyapı var. Bu altyapıları nasıl gözümüz önüne getireceğiz ve bunlar nasıl kavramsallaştı, birbirleriyle nasıl ilişkilendirilebilir. Bu önemli bir soru. Pek ülkemizde de sorulmayan bir soru ama e, bu toplantımız içerisinde bunu e, bol bol örnekleme fırsatımız olacak. Yani köprüleri, rıhtımları, vapurları e, konuştuğumuz Trenler, zaman öyle, tramvayları konuştuğumuz zaman e, ama önce e, tarihsel ayrıntıya girmeden biraz kuramsal davranalım. Şehir ee, e, yani kenti bir kamu malları ve kamu hizmetleri manzumesi olarak gören e, kamu malları iktisatçıları bu altyapıları üç farklı başlık altında ele alırlar. Biraz konferans gibi oluyor ama bir tanesi nokta gösterimli e, altyapılar. Bir tanesi şebeke gösterimli altyapılar. Bir tanesi de e, bir tanesi de kentin her yerinde hazır ve nazır olan herkesin e, ...yararlanabileceği altyapılar. Bunların örneklerini vermek istersek... ...nokta gösterimli e, altyapılar... ...bir haritada... ...noktayla gösterebileceğimiz... E, to, ...hizmet alanlarının... ...tamamı bir... E, ...nokta gösterimli altyapı şeyine gider. Örnek mesela veriyorum. vermek gerekirse... ...mesela kütüphaneler, parklar... ...mesire yerleri... ...ondan sonra okullar... E, ...okullar... ...etfaiye... E, istasyonları, ambulans istasyonları, e, başka neler söyleyelim? Yani b, b, işte bu, bu, buna benzeyen yani nokta harita üzerine evet. noktayla gösterilir evet. A gösterimli şeyler, e, posta deminki ki mesela postaneler, posta kutuları eski zamanda evet. olduğu zaman şimdi A gösterimli şeyler çalışabilmesi için bir e, şebekeye ihtiyaç du duyan altyapılar ki bunun içerisinde tramvaylar, telefon ulaşım sistemleri, sistemleri, ulaşım sistemleri, ondan sonra haberleşme, haberleşme sistemleri, çöp toplama sistemleri, sistemleri, sistemleri. işte e, kamu ulaştırması aklıma geliyor. Aynı zamanda telefon, telgraf, bilmem ne yani şebeke Hı. üzerinden nakledilen internet, bunların hepsi şebeke. Bir de bunun üzerinde kentin neresinde bulunursak e, bulunalım yararlandığımız kamusal altyapılar var. Bir tane bunun en, en önemli şeylerinden bir tanesi radyolardır. Bizim bulunduğumuz Hı. gibi. Yani bura yani şimdi o radyonun hizmetinden e, elde edebilmek için kentin içerisinde açık radyoyu dinlemek için İstanbul'da herhangi bir yerde eğer çok büyük bir Bodrum'da veya çok, bir, bir, çok uzaklarda değilseniz açık radyoyu bir e, arabanın e, radyosundan herhangi bir ha, yerde de, gibi üzerinden dinleyebilirsiniz. Buna örnekler mesela başka şeyler de var. Deniz fenerleri bunu örnek olarak veriliyor. Yani deniz fenerinin hizmeti, me, me, meteoroloji anlar. hizmetinin e, yani hava nasıl olacak sorusunu dinlemek bu e, radyo üzerinden meteoroloji bir herkese bu bilgiyi bedava. Ha. Sunan bir hizmettir. Yani ha. bu kadar kamu malı kamu malı hizmeti. Bir şey. Şimdi bunların tabi bu üç şeydi nokta gösterimli, şebeke gösterimli ve her yerde ve bulunan mı? hizmetlerin farklı farklı özellikleri var ve farklı farklı kurucu fonksiyonları var. Bu nokta gösterimli hizmetleri genellikle şeyler e, e, kullanıcılar oraya gidiyorlar. Yani kütüphane gidiyorlar, yüzme havuzuna gidiyorlar, parka gidiyorlar. O zaman da bu parkın hizmeti kendisine yakın olanlara çok hizmet veriyor, uzak olanlara girmek yasak olmasa bile çok fazla hizmet veremiyor. O yüzden e, yani mesela e, şunu şöyle verelim. Tabi mesela şöyle düşünürsek şu konferans vadisi başka parkı dediğimiz Hı. park e, parka girerken bir ücret ödemiyoruz ama başka parkından yararlanmak yararlananların en büyük e, kısmı. ...başka parçasına bitişik parseller... ...onlar o parkın yeşilliğinden... ...hava darlığından en fazla... <gülüyor> ...gündelik hayatları... Için. ...içine onlara... ...öyle olduğu zaman parka bitişik olanlar... ...bu hizmetten çok yararlanıyor... ...parkın uzağında olanlar... ...parka girmeleri yasak olmasa dahi... ...parktan çok fazla yararlanamıyorlar... ...bu şebeke tipi... ...şeyler ise... Kullanım, ...kullanıcılar ise... ...yani genellikle böyle şey gibi düşünelim... ...köprüler... Mesela köprüler, evet. e, tramvay sistemleri, metrolar, e, su şeyleri, gaz, e, doğal gaz sistemleri. Bunların, bunlar e, genellikle zirve talebine e, cevap verecek şekilde tasarlanırlar. Yani bunları bir defa yaptıktan sonra talebini arttırmak, kapasitesini arttırmak mümkün olmadığı için çok büyük yatırımlar yapılır ki bir günde... Yani e, su talebinin en fazla olduğu e, saatte yılın en e, sıcak gününde herkese yeterli suyu verecek şekilde tasarlanan bir su sistemleri vardır. Bunlar da böyle tasarlanır. Şimdi ulaşım sisteminde de çok fazla e, artış e, kapasitesi yapılamaz. Öyle olduğu zaman eğer bir altyapı varsa onun üzerine de onun taşıyacağından çok fazla e, talep gelirse altyapını gelirse, ...kapasitesini arttırmak mümkün olmadığı için... ...bunun bedelini, cezasını... ...oradaki kullanıcılar... Şey yani. Yani ...işte bugün İstanbulluların çok yakından... ...bildikleri köprü faciası... ...budur, köprünün kapasitesi... ...köprünün taşıdığı... ...trafiğin Bir, üçte biridir... ...niyokluk durumu ...yani o köprün üzerine... ...o köprün üzerine... ...o köprün taşıyabileceğinin... ...üç, üç katı, dört katı şey verirsek... Trafik verirsek insanlar bunun bedelini köprüyü köprü bedelini bekleyerek ve kendi hayatlarını büyük bir kısmını direksiyon arkasında sabır <gülüyor> duaları ederek ve bir çeşit stres duygusuyla ödemiş olurlar. Yani altyapı konusundaki kuramsal şeyimizi bu böyle kapatabiliriz. Yani evet bu... şimdi İstanbul özelinde ee, 20. yüzyıl başını konuşacak olursak hocam tabii. ne tür bir altyapı? Ha, şimdi şimdi burada tabi buradaki altyapı demin söylediğim çerçeve e, endüstri öncesi, endüstri zamanı, endüstri sonrası bütün ülke, kentlerde bu altyapı e, problematiğini açıklayan genel bir çerçeve. Hı. Ama bunun bir kentin yereline nasıl e, eklemlendiği şeyle nasıl diyelim zaman içerisinde zemine göre yere göre zamana göre belirleniyor. O yüzden kentin altyapıları problematiği kentin gelişmesiyle beraber e, kendisi de değişiyor. Mesela İstanbul'da buharlı tren icat olana kadar... İstanbul'un karayoluyla yoluyla Avrupa bağlantısı vardı. Ama bu bağlantı çok zayıf, çok uzun olduğu için İstanbul'dan, e, İstanbul'un Avrupa'yla e, bağlantısı, dış dünya bağlantısı daha çok her zaman için bir deniz yolu üzerinden sağlanmış oldu. O yüzden de bu tabii İstanbul'u bir limanlar Şehri. kenti yaptı. Peki bu liman sistemi dediğimiz zaman, liman sistemi, liman sistemi de e, hitap ettiği gemiye, o gemilerin taşıdığı yüke, gemilerin e, navigasyon teknolojisine göre e, değişiyor. Mesela İstanbul'da bugün yeni kapı dediğimiz yer, Langa Bostanları dediğimiz yer e, doldurulmuş bir iç liman. Ve bu, o liman ta Bizans zamanından beri vardı ve çok ilginç bir, e, bir amaca hizmet ediyordu. Bunun adına da ticari kadırga deniyordu. Kadırga dediğimiz şey aslında bir Savaş gemisidir, kürekle çalış, yani ta, kürekle giden çok hızlı bir savaş gemisidir. Ama Ege'de e, 14. 15. asırlara kadar ticari kadırga diye bir kadırga vardı, yani ticari mal taşıyan ama kürekle giden gemiler ve bunlar da yeni kapıya e, yanışıyorlar. Bu, bu deniz e, yolu taşımacılık teknolojisi zamanla yerine büyük yani koca karınlı dedikleri kalyon tipi e, kalyon tipi gemilere bıraktı. Artık o kalyon tipi gemiyi okyanus navigasyonuna uygun bu gemileri e, kürekle falan yerinden kaldırmak mümkün değildi. O gemiler yapılmaya başlayıp bütün taşımacılık kalyon sistemine geçtiği zaman kadırgalar ortadan kalktı. Kadırgalar ortadan kalktığı için de kadırga limanları da işlevsiz kaldı. Kadırga limanlarına artık gelen giden olmayınca o limanlar e, doldurulmaktan vazgeçildi ve doldu gitti ve bugün Langa Bostanı, dediğim Bostanı şey, dediğimiz şey <gülüyor> bir şey yani evet, kent, farklı kent kentsel fonksiyonları diyelim değil evet, mi evet, yerini bıraktı. Evet, evet. Bu şimdi e, bu, bu Kadırga meselesi önemli çünkü çünkü niye oraya gidiyorlardı da Sirkeci'ye gelmiyorlardı? Orada da limanlar evet. vardı. Çünkü burada da Sarayburnu dediğimiz büyük bir Sarak, evet. bir bir eee var oranın şeyini akıntısını kürekle dönmek her zaman için pek mümkün olmuyordu. Onlar, onun için de İstanbul'a gelenler o saray burnundaki evet, başlayan akıntıların akıntıları, yerle uğraşacaklarına akıntının hiç etkilemediği çok daha sakin bir yer olan yeni kapıda evet. bırakıyorlar. Şimdi tabi İstanbul'un altyapı, e, altyapı e, tarihine e, baktığımızda İstanbul'un modernleşme tarihi aslında bir altyapılar tarihi. İstanbul'un e, yerel yönetim tarihi bir altyapılar tarihi aynı zamanda. Mesela İstanbul'da şeyin kurulması, e, işte belediyenin kurulması, aynı zamanda vakıflar aracılığıyla e, sağlanan e, altyapı, şehir altyapılarının artık daha modern e, hizmet sağlama biçimlerine, Dönüşümü demektir. Su sağlama sistemi artık vakıfların, lağımcıların işi olmaktan çıkıp bir Kurumsal. örgütlü bir idarenin işi olmaya başladı. İşte belediyecilik, yol yapma işi, kaldırım yapma işi, liman yapma işi, iskele yapma işi bunlar artık belediyenin ve kamunun görevleri haline e, o geldi. Gel, geldi ve artık bir hayır işi e, olmaktan çıktı çünkü bu yeni e, idarenin yeni dönemin mantığı bunların artık çok uzun vadede bir hayır hasenat işi olarak yapılmasını e, en mümkün kılmıyordu şimdi e, ilk yapılan şeylerden bir tanesi geçen gün uzun uzun konuştuk köprüler meselesi evet. köprü tabi e, <gülüyor> İstanbul uzun tarihinde ee, ...geçen programımızda gördük... ...köprü ancak belli bir tarihte yapılıyor... ...yapıldıktan sonra da hızla... ...bizim bildiğimiz anlamıyla yani köprü yapılıyor... ...ondan sonra da yapıldıktan sonra da... ...şehrin dış ilişki sistemi... ...geliştikçe yani Galata... ...daha önemli bir... ...dış ticaret merkezi oldukça... ...her köprü... E, ...çok kısa zamanda ıskartaya çıkıp... ...yenisini... E, ...daha modern teknolojilerle yapılmasını gerektiriyor... ...ama tabi oraya gelmeden önce... bu ee, ...iskele meselesine şey yapalım. Is ...iskele, evet. iskele meselesine, meselesine. Şimdi iskele kelimesi ...Fransızca'da... E eşel kelimesinden, e Frans İtalyanca da scala kelimesinden geliyor basamaklı bir şey deniz kenarında. Bu kelimenin İngilizcesi yok çünkü İngiliz e İngilizce jeti diye bir kelime var iskele anlamına gelen fakat İngilizlerin İngilizcedeki jeti kelimesi bizim bildiğimiz iskeleye benzemiyor çünkü İngiliz, İngiltere'deki toplumsal bağlamda yani okyanusa sahildar ülkelerde 5 metre 6 metre belki 10 metrelik gelgitler ve bunların üzerindeki dalgalar oldukları için bu onların iskele dedikleri şeyler bizimkilerden yani mega megastrüktür. megastrüktür anlamına gelen kazıklar üzerindeki çok büyük yapı halbuki bizim bizim Akdeniz'de büyük gelgitler olmadığı için iskele bizde sokakların devamı niteliğinde oluyor. O yani bir, bir kamusal devamlı devamlı oluyor. Yani bir sokağa karşı kıyıdaki bir başka e, sokağa bağlayan bağlayan bir arayüz, bir kontak noktası vazifesi geliyor. Balık pazarına baktığımız zaman balık pazarının ee, ticari landiyosuna baktığımız zaman bu apaçık okunuyor ki burada mesela e, şeye bakılabilir go haritalarına bakılabilir. Go haritalarında limon iskelesi hasır iskelesi, yemiş iskelesi tütün iskelesi işte e, başka şarap iskelesi e, gibi iskeleler var. Yani demek ki bu şehir mekanında uzmanlaşmış sokak ticari pe peyzajları denizde bir iskele üzerinden devam veriyor. O devamı verdiği yer o iskele bir kontak noktası olarak o ticaretin dünya ile bölgesel e, altyapılarla ve ulusal ticaret alanıyla bağlantısını sağlıyor. Belki burada bir şeyin altını çizmemiz iyi olabilir. Altyapı dediğimiz zaman böyle yer altında bir şey e, şebeke sistemi hep e, kastediliyor kast ama, kast ediliyor. ama, ama başta, bunun ötesinde bizim bu kent şey, peyzajı dediğimiz e, İstanbul'un deniz peyzajlarını oluşturan bir öy aslında değil mi? E, mi? Tabii başta başta ediyorsun. uzun uzun anlatmaya çalıştığım bu nokta gösterimli, şebeke gösterimli ve her yerde hazır ve nazır olan bu ubiquitous denen e, hizmetler aslında çok zengin bir manzume oluşturuyorlar. Eğer biz, biz farkında olmadan bu nokta gösterimli e, bir e, alt e, altyapılar içerisinde o, e, doğuyoruz. Hatta şöyle bunu önemini anlatmak Kanıksana. için. E, tabii biz farkında değiliz. Mesela şöyle bir şey, e, şöyle bir anlatı vardır bu kamu malları iktisadında. İnsanlar bir doğum evlerinde, bir kamusal doğum evinde doğarlar. Kamusal bir e, okulunda e, okurlar. Sonra okumalarına okumalarına e, Anne çocuk e, sağlığı merkezinden hizmet alırlar. İlkokullarını oraya giderler. Ortaokullarını, liseyi hep orada şey yaparlar. Bir kamunun işlettiği plajlarda, kamunun işlettiği e, e, nasıl diyelim e, tiyatrolarda e, eğlenirler. Ondan sonra e, kamu, kamusal e, kurumlarda çalışabilir. Yani hayata atıldıktan sonra da hız bu kamusal hizmetlerden yararlanırlar. Emekli oldukları zaman... Bazen kamunun hizmet ettiği bir e, huzur evinde e, hayatının son dönemi şey yaparlar. Öldükleri zamanda da kamusal bir, e, bir bir kamusal bir mezarlığa gömülürler. Yani beşikten kamusal mezara kadar bu, bu, bu kamusal e, alan içerisinde şey oluyor ve biz bunları hemen hemen alt tipik kelimesini şebeke indirdiğimiz zaman bu sistemi hiç ve hiç evet. hissetmiyoruz. Öyle olduğu zaman da tabii e, kamusallığı biz. ...genellikle böyle çok basite indirgemiş oluyoruz. İşte bu iskele meselesine geldiğimiz zaman iskeleler e, sokağın kamusal alanını denize taşıyor. Denize taşıdıktan sonra da iskelenin e, karşı tarafa geçireceği bir e, vapur veya bir ulaşım sistemi kayıktı, mavnaydı... ...bir başka şeyle eklemlenmesi lazım çünkü denizde e, İsa hariç kimse... Denizin üzerinde yürüyemiyor. Şimdi böyle böyle baktığımız zaman, böyle baktığımız zaman bizim bu e, o vapurlar kısmına bir sonraki e, programda geleceğiz. Ama e, bu iskeleler sisteminin kurulabilmesi için iskele'nin yanaşacak vapurun yanaşacak deniz aracının tipine, türüne şeyine göre kendini ayarlaması lazım ve bu e, her tür her tür e, deniz aracı, her tür iskeleye yanaşamıyor. Deniz aracının niteliği değiştiği zaman iskelenin niteliğinin değişmesi lazım. Şimdi öyle baktığımız zaman e, İstanbul'un rıhtımları e, şey zamanında, yelkenli e, gemiler zamanında yelkenli gemilerin yanaşması için son derece uygun yapılardı. Ama şeye geldiğimizde buharlı gemi e, nakliyatına geçildiği zaman o zaman geminin hem su çekeri çok arttı, derinlikleri çok arttı ve de Yanaşma, yükleme, boşaltma gibi çok yeni teknolojilere ihtiyaç doğdu. Bu teknolojileri de eski sahi, eski rıhtımlar üzerinden, eski iskeller üzerinden sağlamak mümkün değildi. İstanbul'un 20. yüzyılın başında yaptığı en büyük yatırımlardan bir tanesi, işte şeyden başlayıp sirkeciden başlayıp ta tophaneye kadar giden büyük bir rıhtım. İnşaatıdır ki bu inşaatın yapılması yıllarca sürmüştür ve belki de dünyanın en zor inşaat alanlarından birinde çok derin e, sularda yapılmış bir şeydir ve de gördüğümüz gibi yüzyıldır yıldır e, sapasağlam duruyor. Ve bugün artık dünyanın en büyük e, şeyleri nasıl diyelim e, bu kuru, e, kuru, kruz şipleri ne diyor onlara işte e, kruvaziyer gemileri e, bunları hala e, yanaşabiliyorlar. Evet, burada bugün programımızı bırakalım, sonlandıralım. Önümüzdeki hafta, bu sefer Sermet Muhtar Alus'un izlerinden İstanbul'un iskelelerini ve vapurlarını anlamaya çalışalım. Bir hatırlatma, istanbulkazanbizkepçe.wordpress.com adresinden bizim program kayıtlarımızı ve seçtiğimiz görselleri takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.